Allahu Allah. Azza wa Jalla. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. muhammedin Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Geçen dersimizde Alemler ile Allah'ı kısa'nın sonlarına doğru gelmiştik. Son gördüğümüz ayet Aslâyıbillah, "Valecad <gülüyor> ateyna Musel Huda ve aurthna bani İsra'il Kitap" idi. Yani And olsun biz Musa'ya hidayeti verdik İsrail oğullarını da kitaba mirasçı yaptık. veya kitabı İsrail oğullarına miras verdik bıraktık. Bu da zikra li'l-elbab. Bu kitap onlara bir öğüt ve özlü akıl sahipleri için onlara ve özlü akıl sahipleri için hem bir hidayet hem de bir öğüt idi. Şimdi buradan anlıyoruz ki Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat onun vefatı ile sona ermedi. Veya getirdiği şeriat Evrat şeriatı onun hayatı ile sınırlı değildi. Çünkü malumunuz Risaletler ancak bir başka Risalet ile yani kendisinden önceki Risaleti neshettiğini ettiğini veya bir şekilde bazı hükümleri değiştirdiğini belirten bir Risalet ile nesk edilebilir. Bu manada bazı hüküm değişikliklerini dikkate almayacak olursak ve hesaba katmayacak olursak Musa Aleyhisselam'ın getirdiği ve temelini Tevrat'ın teşkil ettiği şeriat İsa Aleyhisselam'ın ne kadar, İncil'in nüzulüne kadar devam etmiş idi. Davud Aleyhisselam'a Zebur adında bir kitabın indirildiğini biliyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Zebur'da bazı hükümlerin bulunduğuna dair Açıklamalar, açık ifadeler, sarıh ifadeler göremiyoruz. Bugün elde mevcut kitab Mukaddes bünyesinde bulunan ve Davud Aleyhisselam'a izafe edilen ve mezmurlar bölümü diye bilinen bölümün Davud Aleyhisselam'a indirilen zeburun esası üzerine bazı değişiklikler, tahrifler tabi mukadder olmuş olabilir elbette. Oradan kaynaklandığına dair bazı açıklamalar da var. Ancak e, anladığımız o ki bugün e, Kitabı mukaddes olarak elimizde bulunan veya bu kitaba itibar eden e, Yahudi ve Hristiyanlar elinde bulunan e, Zebur bir şeriat ihtiva etmiyor. Elbette tevhid Cenab-ı Allah'a güzel münacatların olduğu, e, muhtemelen belki e, zeburun aslının bir manada tercümesi bazı bölümleri olduğu anlaşılan yerleri var. Zaten kitabın tahrif edilmesi demek tamamıyla değiştirilmesi Tebdil edilmesi de aynı şekilde değil. Bazı bölümleri hakkında bu cereyan etmiştir. Fakat yani söylemek istediğim şu. Musa Aleyhisselam'a burada diyor ki Musa'ya biz hidayeti verdik. Kitabı da İsrail oğullarına miras bıraktı. Yani bu kitap, Tevrat kitabı İsrail oğulları arasında İsa Aleyhisselam'ın Evrat'ın bazı hükümlerini nesk eden İncil'i ve şeriatı gelinceye kadar devam ettiği bu ayet kelimeden de zaten anlaşılıyor. O halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği ve ümmet olarak, Resul olarak kendisine verilmiş olan bir özellik ile bunu birlikte nasıl mütalaa edeceğiz? Resulullah'ın konuyla alakalı kastettiğimiz Risaletinin özelliği şu. Benden önceki bir peygamber diyor, peygamberler, rasuller kendi çağdaşlarına, kavimlerine rasul olarak gönderilirken ben bütün alemlere rasul olarak gönderildim diyor. Burada şunu özellikle anlayacağız. O kitabı kısmen veya tamamen büyük ölçüde daha doğrusu nesh edecek ikinci bir kitap gelinceye kadar. Risaleti kavmi arasında devam etmiştir. Feriati bir şekilde devam etmiştir. Ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinden sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra onun Risaletinde bazı hükümleri dahi olsa Sonradan nesk edebilecek ne bir Rasul, ne bir Nebi, ne de bir kitap gelecektir. şeklinde anlaşılırsa problem kalmamış. Burada Tevrat'ın diğer bazı özellikleri, ki Tevrat'ta bulunan bu özellikler, tüm Rabbani, Semavi veya da cenab Allah tarafından indirilmiş kitapları da bütün Risaletlerin hidayetinde vardır. Musa'ya hidayeti verdik. İsrailoğullarına da kitabı miras bıraktık. Ne olarak miras bıraktık? Huden ve zikra li ulil elbe. Bir hidayet olmak üzere, bir öğüt olmak üzere, kimlere ama özlü akıl sahiplerine. Hadis kardeşlerim buradaki bu kayıt çok önemlidir. Evvela ne demek ulil elbeb? Elbab Lübbün çoğulu demektir. ise meyvenin özü veya çekirdeğin özü demektir. İnsanın lübbü nedir? Kalbi, beyni, aklı, fikri ve muhakemesidir. Dolayısıyla aklını iyi çalıştıran, kalbini güzel yönlendiren, güzel istikamet bulan kimseler için bir hidayet ve bir öğüt olarak kaldı bu miras. Ne zamana kadar? Son Risalete kadar İha'i manada, daha sınırlı manada İsa Aleyhisselam'ın şeriatına kadar. Fakat Resulullah'a şeriatın gelmesiyle ve Risaletiyle devratın artık Kur'an-ı Kerim'le ifade ise farklı hükümler ihtiva ettiği yerde elbette Kur'an-ı Kerim'in hakemliği benziyor. Çünkü Kur'an'ın bir ismi, bir özelliği de müheymin olmasıdır. Önceki kitaplar üzerine belirleyici hüküm ihtiva eden kitap olma özelliği Kur'an-ı Kerim'dedir. Şimdi bir diğer önemi burada Ül-i Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak daha doğrusu Ül-i olabilmenin şartı çok zeki, çok kavrayışlı, ne bileyim en zor problemi çok çabuk çözebilen, en zor meselelere çok rahat çözüm üretebilen gibi bir kimse değildir. Ulul elbab olmanın şartı Allah'ın hidayetine kalbini açmak, ruhumu açmak, o hidayetin ifadesi se niyetli kucağına endisini bırakabilmek onun gösterdiği istikamette gidebilmek. Tercihini hayattaki tercihini e, bu şekilde Allah'ın gönderdiği hidayetten yana ortaya koymayan bir kimse akli bakımdan fikri bakımdan başarıları ve seviyesi ne olursa olsun o kimse belki akıllı olabilir ama Kur'an'ın kastettiği manada özlü akıl sahibi kimselerden olmuyor. Kur'an-ı Kerim'in de kıssaların yer almasının birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetlere Kur'an-ı Kerim'in kendisi de yer yer ne yapıyor? Tebas Dolayısıyla bu sureleri, daha doğrusu kıssaları anlayabilmenin Önemli şartlarından bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de kıssaların yer almasının maksadını bilmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'la birlikte Karun'dan bahsedildi. İleri de Kasas Suresi'nde daha doğrusu geçti. 28. surele. Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık ettiğini Aziz kardeşlerin birileri dolaşıyor bugünlerde medyada işte efendim Kur'an'ın dili bu olamaz. Nasıl zenim diyebilir. Çünkü zenimin bir kelime manası da böyle e, dizina zina mahsulü çocuk der. Kur'an'ın dili böyle olamaz. Bir defa böyle e, Kur'an'ın dili üzerinde ahkam kesmek e, iblisin bana niye Adem'e secde etme emrini verdin demekle aynıdır. Rabbim muhafaza buyur. Hiçbirimizi hatta sapmış olanları da tekrar hidayete yade etsin. Fakat burada tabi akılları sıra işte bu Allah'ın sözü değildir. Peki o zaman başka bir iddiada bulunmuş oluyorsun. Ümmetin şimdiye kadar ittifak ve icma ile kabul ettiği bir kitaptaki he, bir cümlenin, bir ayetin Kur'an'dan olmadığını ileri sürüyorsun. Ümmetin tamamını 15 asırdan beri gelmiş olan ümmeti Ebu Bekir dahil olmak üzere radıyallahu He? Çünkü bu ayet-i Kur'an'a yazıldığı zaman Ebu Bekir hazırdı radıyallahu anh. Hazreti Osman hazırdı. ashab kiram hazırdı. Bunlar üzerinde ümmet hep icma etti. Mushaflar çoğaltıldı. Tam dünyasını dört bir yanına gönderildi, hepsinde vardı. Hafızlarımız ve mushaf yazanlarımız kayıtlı mushaflarda bu ayet-i kerime hep oldu. O halde itirazı ne şekilde kılıflandırırsak kılıflandıralım, böyle bir iddianın arkasında durmak veya böyle bir iddiayı kabul etmek doğrudan doğruya iman ile bağdaşır bir şey değildir. Allah indinde bunun mazereti olur mu böyle diyen bir kimsenin o ayrı bir mesele. Fakat bu Allah'ın sözü olamaz. Niye? Niye? Haşa Allah'a tabiriyle, avam tabiriyle söyleyecek olursak, konuşma raconunu belirlemek bize mi düştü? Bu yetkiyi kimden alıyoruz? Eğer Allah'a konuşmak için racon biçecek olursak, bu konuda bizim haşa Allah'tan daha hikmetli, Allah'tan daha muktedir, vesaire vesaire gibi bir durumda kendimizi görmemiz gerekiyor. Yok efendim ben Allah'ı sadece tenzih ediyorum gibi mazeretler. Yani ne yapılırsa yapılsın mızrak çuvala sığdırılamaz. Bunun izahı yoktur. Rabbim hepimize hatalarımızdan bir an önce tövbe etmeyi, azgeçmeyi ve tövbe ettiğimiz vebali işlediğimiz şartlarda tövbeyi ilan etmeyi ve açık yapmayı hasip vermeyi seregilesin. Kıssalardan bahsettik. Kıssalarda bir takım ibretler var. Ve Kur'an-ı Kerim bunları yeri geldikçe belirtiyor. Şimdi hemen 55. sure ile ve ayet ile afiyet Ayet ile Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitap edildiğini görüyoruz. Demek ki Musa Aleyhisselam ile alakalı o kısa ki yoğun bir bölümü ne ile alakalıydı? O mümin kimsenin, Firavun hanedanından iman eden kimsenin o verdiği, yaptığı muhteşem konuşma. Bu konuşma üzerinde, inanın ciltler yazılsa yeridir. Çok anlamlı, geniş. Ki üzerinde bir parça duran herkes, bunun ne kadar kıymetli, büyük bir tebliğ faaliyeti olduğunu çok rahat bir şekilde idrak eder. Ondan sonra Musa Aleyhisselam ile alakalı kıssa burada bu şekilde 54. ayet-i kerime ile tamamlandıktan sonra Cenab-ı Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şöyle buyurduğunu görüyoruz. Esmir inna va'den Allahi Yani Musa kıssasını gördüm. Müminin, o mümin kişinin nasıl bir mücadele verdiğini, ne kadar muhteşem bir konuşma, İslam noktayı nazarından İslam'a muhatap olacak kimselere, eskilerin tabiriyle ne kadar efradını cami ve ağyarını mani bir konuşma muhtevalı olduğunu etkik ettiğimiz zaman herkes görür, görürüz ve anlarız. Buna karşılık Mümin kimsenin, Firavun kavminin ve ileri gelenlerinin kendisine nasıl tepki göstereceklerini de az çok tahmin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de o mümin şahsiyetin o konuşmadan sonra başına neler getirildiğine dair ne gibi imtihanlara maruz kaldığına dair bir işaret veya bir bilgi göremiyoruz. Ancak Sonunun nereye vardığını veya varabileceğini kestirerek ve buna rağmen e, o muhteşem tebliği ortada tıpkı ifade ediyse Ashab-ı Kehf'in o e, yönetimin başındakilerin önünde biz bir ve tek Rabbe ibadet ediyoruz ve sizi ona davet ediyoruz dedikleri gibi bu şekilde tevhidi ve tevhidin kapsadığı e, muhteşem şeriatı hatırlattığını görüyoruz. Musa aleyhisselam'ın bir resul olması itibarıyla getirdiği vahya gösterilen tepkiyle Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği vahya gösterilen tepki bütün risaletlerde üç aşağı beş yukarı olduğu gibi birbirine benzer mahiyet. Musa Aleyhisselam ve dolayısıyla bu surede az önce geçen derslerimizde gördüğümüz o mümin şahsiyetin tavrının özeti neydi? Davalarının üzerinde tabretmek. Tutumlarını, tavırlarını, imanlarını neyle pekiştirmişlerdi? Sabır ile pekiştirmişlerdi. Sabır ile Sabır, iman dahil ifade elindeyse bütün amellerin sulasıdır. Bunlarda sebatı ifade ediyor. Sabır kısaca hak olan üzerinde, hak olan neyse sonuna kadar üzerinde direnmeyi ifade ediyor. Sabır, bir kişilik ve bir tutumun muhafaza edilmesi mücadelesidir. Sabır, bir davanın baki kalması için gerekirse kişinin kendisini elindeki imkanlarını feda etmesidir. Onun uğrunda gerekli fedakarlık neyse sırası geldikçe, yapması ve davası uğrunda bundan çekilmemeli. Bir noktada sabır halkası kopacak olursa o davada biter. O dava biter. Dava eğer günümüze kadar gelmişse ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana sabır halkalarımızın zamanla zayıflamış olsa bile kopmamış olmasından dolayı veya koptuğu yerde aradan fazla zaman geçmeden veya halkalar birbirlerinden uzaklaşmadan bir daha birbirine bağlanabildiğinden dolayı. Bu sabır zinciri sabırla daha doğrusu birbirine bağlanan bu muhteşem zincir yer yer zayıflamıştır. Bazı halkalar zayıf olmuştur. Fakat dediğim gibi kopsaydı bu dava buraya kadar gelmez. Şu anda da. Sabırın zayıfladığından söz edebiliriz ama davayı sekteye uğratacak kadar Ümmet-i Muhammed'in toplam sabırdan bahsediyoruz burada. Ümmet-i Muhammed'in din üzerindeki toplam direnişinin, sabrının, metanetinin efendim, kimliğini, imanını, ahlakını, edebini, hayatını, nizamını, medeniyetini, Korumak noktasında ısrarlı ve ısrarcı olduğunun ifadesi. İşte bu ümmet sabretti diyor burada ayet-i kerimede. Asbir yani ey Muhammed sabret. Hitap Muhammed'edir orada biter değil. Malum bir tefsir usulü kaidesidir. Nebi'ye hitap, Resul'e hitap, onun ümmetine hitaptır. Dolayısıyla bu dinin tebliğcisi en büyük önderi, en büyük örneği, en büyük rehberi, en büyük muallimi, en büyük uygulayıcısı Aleyhisselatü Vesselam bu din üzerinde sabır ve sebat göstermekle emruldu. Çünkü onun sabırda göstereceği en ufak bir gevşeklik haşa ümmete ve tarihe çok pahalıya mal olacağı gayet açıktır. Onun için Allah'ın emri gayet nettir. F harfinin ki F harfi Arapça'da bu şekilde ilim başına veya cümlenin başına geldiği vakit Değişik manaları vardır. Bu manalardan birisi sebep bildirir. Allahu alem burada sebep bildirmesi için kullanılmış olması bana göre çok uygun düşüyor. Dolayısıyla diyor işte kısa şöyle bağlanmış oluyor bir öncekine. Musa aleyhisselamdan onun başından, İsrailoğulların başından, Kiraun'la aralarında ve özellikle o mümin Kişinin Firavun Hanedanı ile arasında geçen macera budur. Onlar bu maceraları, bu badireleri yaşarken sabırlarını, sabırları tükenenler veya yolda dökülenler olmadı mı? Elbette olmuştur, olmuş olabilir. Fakat ayakta durabilenler her şeye rağmen, sabırlarını gösterebilenler bu davayı sonrakilere bu davanın bayrağını sonrakilere teslim edebilenler. İşte sen de onlardan ol diyor ey Muhammed. Ey Muhammed dolayısıyla Resul'e hitap ümmetine hitap olduğu için ey Beşir, ey Ahmet, ey Ali, ey Mehmet, ey Veli ve ey bu ümmetin kız, erkek, kadın, erkek bütün efradı, küçük büyük, bütün mükellefleri Davanız üzerinde sebat göz. Çünkü burada emrin kaydı yok. Sabret. Mutlak bir emir. Sabret. Ümmeti de dahil ederek tercüme edecek olursak sabredin. Ey ümmetin fertleri teker teker size hitap ediyorum ki Cenab-ı Allah diyor. Sizlere teker teker birer birer hitap ediyorum. Sabret. Neyin üzerinde? Dediğimiz gibi Allah'ın emirleri Resulünün cennet iseniyyesi. Kısacası hayatın hangi aşamasında bulunuyorsanız o aşamada neyle sınanmakta iseniz o sınanmakta olduğunuz halde dinin risaletin Risaletle gelen ilahi kitabın, o Resulün gösterdiği sünnetin size teklif ettiği ve takınmanızı istediği bir tavır, bir hal, bir tutum, bir duruş var. Onu gösterin ve onu metanetle sürdürün. Tavişsiz bir şekilde onu muhafaza edin. Sabır Kilimesi Türkçede de öyle tercüme ediliyor. Ona işaret ediliyor. Tahmin ediyorum. Diyor ki sabır aynı zamanda çok acı bir köl yemişinin veya bir bitkinin özünün veya meyvesinin adıdır. Zehir mesabesinde bir acısı. Ona aynı zamanda sabır denir. Onun için Arapçadaki deyim de şöyledir diyor. Emerru mine sabir. Sabırdan daha acı. Türkçede de benzeri bir şey söyleniyor. Ne diyor? Sabır acıdır, meyvesi tatlı. Burada emarru mine sabra işaret ediliyor. Tahmin ederim oradan esinlenerek. Türkçede bu e, deyim kullanılmış oluyor. Sabret diyor burada acılı acı var. Bir şeylere katlanıyorsun, Dişini sıkıyorsun. Duruşunu muhafaza etmek için gücünü iradeni ortaya koyuyorsun. Birçok acılara katlanıyorsun. Zorluklara katlanıyorsun. Tahammül gösteriyorsun. Ama katlan diyor Cenab-ı Allah. Niçin? İnne ve'dellahi katlanıyorsun. Allah Allah. Çünkü senin şu anda sabretmekte olduğun ve üzerinde sabretmen gereken, sana acı veren, ızdırap veren, sana belki büyük ve önemli faturalar ödeten bu hal maddi olarak acı ve ızdırap anlamında. Hı? Bunun karşılığında Allah'ın sana bir vaadi var. Sen sabredersen er veya geç o vaadiyle karşılaşacaksın. Senin sabretmene mukabil Allah'ın sana vaad ettiği hecriyle, mükafatıyla er veya geç karşılaşacaksın. İnne ve'dellahi hakkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi sözü ne diyor, ne vermiş peki sabredenlere söz? Bundan önceki Zümer suresinde gördük, 10. ayet-i kerimede. Sabredenlere bir söz var orada, bir taahhüt var. Ne diyor? Seyyidübillah. İnnemâ yüveffes sâbirûne ecrahûm bi Sabredenlere, sabretmelerinin karşılığı olan mükafatları hesapsız olarak verilecek. İnnemâ sabiruna sâbirûne bi bi'gayri ise hiç şüphesiz sabredenlere ecirleri, mükafatları hesapsız verilecek. Yani Cenab-ı Allah'ın en çok Kur'an-ı Kerim'de nasıl e vaat ettiği mükafat ne kadardır? Akımsal olarak ve işte Allah yolunda ge mallarını gece gündüz infak edenlerin bu amellerinin misali, yaptıkları infakın misali, ekin bir tohumun her birisinde yüzer tane olmak üzere yedi başak bitirmesine benzer. 700 oluyor. Ondan sonra tabi allah Teala wallahu yudayifu yime yaşa diye bitiyor. Allah dilediğine mükafatını kat kat ver. Kat kat verir. İşte sabırda 700 de yok. Kat kattan da ayrıca söz edilmek sizin doğrudan Sabredenlere mükafatları hesapsız. Çünkü işlediğiniz amelde ve sizden yapmanız istenen o duruşta, göstermeniz gereken, göstermeniz istenen o duruşu sergilediğiniz sürece size ecir yazılır. An be an. Her an için ne kadar yazılır. Bunu ne ben bilirim ne siz bilebilirsiniz. Allah'tan başkası. Niçin? Çünkü sabredenlere ecirleri, mükafatları hesapsız. Tabi sabırların şartları, özellikleri, nitelikleri beraber olacak. Kısacası özür ise sabır amellerin en müstesnası, en kapsamlısı olduğuna göre bütün amellerin Allah rızası için ve iman çartı ile birlikte olması halinde Resulullah'a ittiba şartını da birlikte aşaması halinde kabul edileceğine göre sabrı şartlarına uygun olarak ve emrolunduğumuz gibi yerine getirdiğimiz sürece ecir de bize hesapsız, onun için ecir hesapsız vermedi. Sabır doğrusunu isterseniz hayat boyu sürdürmekle emrolunduğumuz bir emirdir. Çünkü sabrın İslam alimlerinin tetkikine göre ve Kur'an-ı Kerim'le ile Sünnet-i Seniyye'den anlaşıldığı üzere geri geldikçe mutlaka tekrar bunu söylüyoruz. Çünkü çok önemli. Sabrı bütün şubuluyla bilmemiz lazım. Sabır üç türlüdür. Daha doğrusu üç şıkkı vardır. Üç şekli vardır. Birincisi itaat üzere sabır göstermek. İkincisi masiyetlere bulaşmamakta sabır göstermek. Üçüncüsü musibete, musibetin o böyle tren çarpar gibi sadmesine uğradığımız zaman kendimizi kaybetmeden aleyhissalatü selamın evladı İbrahim Ciğerparesi İbrahim'i kabul ederken söylediği gibi kalp üzülse bile. Göz yaşarsa bile ayrılık hali bizi üzecek olsa bile Rabbimizin razı olmayacağı bir söz Rabbimizin razı olmayacağı bir hal ve tutum içerisinde olmayacağız. Kontrolümüzü kaybetmeyiz. Allah'a isyan anlamına gelebilecek bir söz ve bir hal bizden sadır olmayacak. Böyle bir zorluğa katlanmak elbette acı bir sabırdır. Zor bir şey. allah Teala olaya çok mükafat zora da az mükafat dilerse elbette ki. Ama o zaman böyle bir tasarruf pek aklımızın kabul edeceği makul bir tasarruf görülmezdi. Teslim olurduk. O ayrı bir konu. Fakat Cenab-ı Allah zaten hikmete aykırı bir şey yapmamıştır. Yapmaz da. Yapmayacağını da belirtiyor. Bakayım o çünkü. Hikmet her an ifade ise sergilenmesi ve sergilenmesi bir manada belli bir direnci gerektirdiği için insanı zorlayan bir vaziyet olan sabrı elbette mükafatı da büyük olacak. Mümin ömür boyu günahlardan uzak kalmaya çalışır. İşte bu bir sabırdır. Masiyete karşı sabır. Bunun için yeri gelir mekruhlara yanaşmak şöyle dursun. Beni mekruha oradan harama düşürme ihtimali olabilir diye şüpheli şeylerden veya tamamiyle mübah şeylerden bile uzak kalmaya Sabrın bir diğer türü itaat üzere sabırdır. İtaatlerin başı olan farizaları en büyük farz iman olmak üzere diğer farzları yerine getirmek için Belli bir çaba ve gayret gösteriyoruz. İtaatlerin temel direği ifadeniz ise İslam otağının üzerinde kurulduğu direkler farz ibadetler. Farz ibadetleri ayrıca güçlendirmek için sünneti müekkedesinden tutunuz müstehaba kadar bir yığın benzeri ameller var. Onları yaparız ve böylelikle itaatler üzerinde sabrımızı da sürüyor. Ve musibet Rabbim hepimizi her türlü musibetten muhafaza buluyoruz. Fakat musibete uğratacaksa da Rabbimiz bize o musibete katlanabilecek, dayanabilecek gücü verir. Ona o musibette isyan ederek kaybetmeyelim. Çünkü o musibete Allah için sabrettiğimiz Allah'ın razı olmayacağı bir hal göstermediğimiz zaman çok kâle geçiyor. E Cenab-ı Allah bize bunu anlatıyor. Kasbır inne ve'dellâhi hakk O halde davanı yaşarken davanı hakimiyet alanını hayata hükmetme coğrafyasını hayatı etkilemesini daha ileriye götürmek için mücadele verirken sabret. Bu mücadelen karşılığında Allah'ın sana vaadleri var. Hesapsız ecir vermek. Onun vaadi haktır, gerçekleşecektir. O halde mümin Allah için bir ameli yaparken, derken o amelindeki şevk ve direncinin artması için bir taraftan da Allah'ın mükafatını hatırlarsa o amel üzerindeki direnci, sebatı ve o amelden dünyada daha ahiretten önce dünyada alacağı lezzeti daha da artı. Evet sabır dedik hayat boyu kesintisiz devam etmek durumunda. Beşeriz. Bazen sökezleriz. Ayağımız kayar. Bir şekilde yanlış yaparız. Bunda asrar istenmiyor. Mümin günah çukuruna düştü mü her şey bitti demeyecek. Aksine bir an önce oradan çıkıp olması gereken tertemiz hayatına dönmesi icatı. Bunun için Cenab-ı Allah her bir insanın müminin önünde ölüm için son nefeslerini vereceği vakte kadar evve kapısını açık bırak. Tevbe kapısı o son nefeslere kadar her birimiz için açıktır. Kimse umudunu kesmez. Onun için Cenab-ı Allah hemen tevbe etme yolunu gösteriyor. Olur ya sabretmeniz gereken yerlerde sabırsızlık gösterdiniz. Masiyete karşı direnemedin. İtaat üzerinde gereği gibi direnemedin. Sürdüremedin itaatini. Masiyete düşüverdin. Fakat orada kalma diyor. Kalma. Derhal Allah'ın kapısına koş. Şevve kapısına koş. Sen ifade yerindeyse Allah'ın dinine tekrar elini uzatırsan Allah'ın dini de seni dimdik ayağa kaldıracaktır. O bataklığın günahkarlığın bataklığında debelenmene fırsat vermiyor. Burada emrin neticesinde yapılacak istiğfarın kıme ve nasıl olacağı ve bunun neticesinin nasıl olacağı Kur'an-ı Kerim'in zaten mucizesidir bu. 2 kelimeyle belirtiliyor kardeşler ve günahların için Allah'tan mafir dilerim. birilerini araya koy diye bir şey yok ve ucu bu sana beni soracak olurlarsa ben pek yakınım diyor. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul eder. Bana dua edenin duasını kabul eder. Bitti. Öyle formalite gerek yok. Usulüne göre yazılmış bir dilekçe Vallahi benim bu işim zor görünür hele böyle bir aracı bulayım falan günahım çok büyük araya birilerini sokayım sokuşturayım yok yok öyle diyemiyor Cenab-ı Allah inne ve adellahi hakkun ve estağfirri zebbik Allahu Ekber günahın için sen mağfiren senin günahın ne başkaları da muttali olmasın Seninle Rabbin arasında kal. Seninle Rabbin arasında kalırsa sen Rabbine daha çok samimiyetle yönelirsin. Ve dolayısıyla onun sana rahmetini daha kolay celbedersin. Celbetme ihtimalin yükselir. Daha kırık bir kalple Allah'a yönelirsin. Diklenmezsin. Ama herkes bilirse belki ya başkaları benim ya, gardımı düşürdüğümü görmesin gibi bir endişeye de kapılmasın. Rabbimizin önünde bir zelil olabileceğimiz tek yer orasıdır. Onun dergahıdır. Onun huzurunda duracağız. Kırık kalple Rabbimizden mahfiret bileceğiz. O Düştüğümüz hataların, günahların bildiğimiz veya bilmediğimiz ağır yükünü sırtımızdan atmanın yolu işte mağfiret dilemek. Allah'ın önünde bize zillet çok yakışır ve bizi çok mutlu eder ve diğer varlıkların üzerine ancak secdelerimiz, dualarımız, yalvarışlarımız karışlarımız onun önünde zilletimizi arz etmemiz yükseliyor. İtekin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben tevâda alimde fasa'Allah. Allah için mütevazı olan, alçak gönüllülüğünü arz eden Allah'a Allah önünde yani sadece karşımızdaki insanlara bir davranmamak anlamında değildir. Tevazu sonunu olur o zaman. Allah için tevazu, yani Allah'ın önünde kulluğumuzu kabul ve itiraf etmektir. Bunun gereğini yerine getirmektir. Onun için diyor ki sabret. Niye sabret? Geçmişlerin kıssalarını gördün. Onlar da sabretti ve bu din size geldi. Siz de sabredin, sabrınızla bu dini başkalarına ulaştı sabrınızla bu dinin nasıl yaşanacağını gösterin. Sabrınızla bu dini örnek yaşayışınızla en büyük davetçi olma vasfını kazanın. En etkin davetçi sizin sabırla bu din üzerindeki direnişinizdir. E cenab Allah bize bunu diyor. Sabret, Allah'ın vaadi haktır. Ne? Allah'ın Vaadlerini ifade yerindeyse biri dünyadaki vaadi diğeri de ahiretteki vaadi olmak üzere bütün iyi salih ameller karşılık verilen vaidleri şeylerin. Dünyadaki vaadi ne? Ve'adallahu lezine ve amilü salihatiyle esteklifennehem fil ardı. Allah iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde mutlaka halifelik makamına çıkartacak. Yani onların dinini hakim kılacaktır ve kimsenin zulmüne maruz kalmadan, kınayıcının kınayıcıların kınamasına maruz kalmadan onun dinini hakim kılacak ve yaşayacaklar. Yabuduneli la bir bişey'a öyle bir hale geleceklerdir ki onlar bana ibadet edecekler, bana hiçbir şey ortak koşmaksızın bana ibadet edecekler. Din o kadar yükselecek. Bu dünyadaki vaadi. Bizim sabrımız bu vaadin dünyada tesir olarak biz her birimizin kuşağında biz bunu görmese bile sonraki kuşaklarda elbette ki görülecektir. Bundan hiç şüphemiz olmaz. İkinci vaadi de ahirette cenneteki mükafatıdır. Tek tek ayrı ayrı herkesin mükafatı bundaki tafsilat elbette farklıdır ama Cenab-ı Allah'ın vadi birisi biz bu dinimiz için sabrettiğimize göre Dinimiz adına vaadi nedir? Dinimiz dolayısıyla bize vaad edilen nedir? Dünyada dinimizin hakim kılınması ve beşeriyetin önünde kurtuluş hukuklarının yollarının açılması, açık olduğunun en müşahhas ve güçlü şekliyle gösterilip ortaya konulması, ahirette de Allah'ın rahmetine dair olunması. ki bu büyük vadiler için geçici bir takım sıkıntılara akıdemiz uğruna, imancımız uğruna, dinimiz uğruna. Bu dini doğru yaşamak, doğru anlamak ve yaşatmak uğruna. Peki gelecek sıkıntıların eshabesi o konu olur. İman ile biz mükafatımızın ve Allah'ın rızasının ne anlama geldiğini idrak ettiğimiz vakit bütün zalimlere sihirbazlar iman ettikten sonra Firavun'a söyledikleri sözleriyle okudukları meydan, meydan okumanın aynısını her mümin teker teker. Ne demişlerdi? İstediğin hükmü ver. Sen ancak dünya hayatında. Bu kadar. Dünya fanidir. Nimeti defanidir, zayıldir, geçicidir. Azabı sıkıntısı, mihneti zorluğu da. Halde Yunus'un dediği gibi dünyaya bakabilmekle ne varlığa sevinirim, ne yokluğa erinirim. Müminin sabrını, sebatını, akidesi üzerindeki istikametini sürekli kılmaya yardımcı olacak. Demek ki evvela Allah'ın vaadinin hak olduğuna inanarak sabretmek, ikincisi olabilir ya. Yolda ilerlerken günahlar işlemiş olabiliriz bunlardan dolayı. Günahımız dolayısıyla Rabbimizden mağfiret dilemek. Asbuh bihamdi rabbike bil ashi ve l Yani Öğleden sonra da daha doğrusu sabah vakti de efendim sabahın erken vaktinde de öğleden sonra akşama doğru uzanan vakitte de Rabbini tesbih et. Hamd ile tesbih et. Rabbinin hamdiyle Rabbini tesbih et. Sabah ve demek ki Sabır yolunun en ciddi, en önemli, en baş al azığı, günahlardan ilk fırsatta arınmak için mağfiret ve tövbeyi sürdürmek, tövbeyi ihmal etmemek. Aleyhissalatu vesselam'ın dediği gibi ve etbi'is seyyatel hasenete temhadi. Günahın akabinde hemen haseneyi, iyiliği işle ki onu silsin. Sadece defterlerimizden mi silecek? İşlediğimiz iyilikler yalnızca defter, hayır. Her günah aynı zamanda bizim kalbimizde, ruhumuzda olumsuz bir etki bırakır. Müslüman kişiliğimizi olumsuz olarak etkiler. Tevbe ve istiğfar, günahın sebep olduğu, bizim kişilik olarak üzerimizdeki her türlü olumsuzluğu da siler. Onun için Allahü bizi tövbeye teşvik etmek için diyor ki, ki onun için de bir vakadır O peki Resulullah'ın günahı neydi ki bu kadar tövbe hissi var? Onun izahı var ayrı bir şey. Şu anda ona girecek vaktimiz yok. Ben diyor günde yetmiş defa bir rivayette yüz defa Allah'tan mağfiret dilerim diyor. Bir hadisinde de bunun sebebini anlatıyor. Diyor ki şunu bilin ki diyor kalp üzerinde diyor. Zaman zaman bir perdelenme, bir sislenme, bir buğulanma olur diyor. Onu sevme ve istiğfar ile cilalayacağız. Kalbin ve ruhun cilası ibadet ve zikrullahtır. Allah'tan mağfiret dilemektir. Allah'ı hamd ile tesbih edebilmek. Hamd, allah Teala'nın üzerimizdeki nimetleri tasavvur ederek o nimetlere hiçbir şekilde karşılık veremeyeceğimizi şuuru ile başta iman nimeti olmak üzere ona şükürlerimizi, minnettarlığımızı, övgülerimizi iletmek. Tesbih ise Cenab-ı Allah'ı kendisine yakışmayan uluhiyetiyle, rububiyetiyle bağdaşmayan bir ilahta olmaması gereken her türlü nitelik ve sıfattan uzak bilmek aksine ilah olarak kendisinde bulunması gereken bütün kemal sıfatlarıyla vahdaniyet başta olmak üzere tüm sıfatlarıyla tahip olarak bilmek ve bunun şuurunda olmak yani esbih ve hamd akidemizin de günlük hayatımızın davranışlarımızın ve tasavvurlarımızın da Allah'ın istediği şekilde olması dolayısıyla Allah'a şükürlerimizi lütuflarına, ihsanına şükürlerimizi ifade etmemiz oluyor. Burada ayet-i Akşam ve sabah diyor bil aşiyi vel imkar Öyleden sonra, ikindiden sonrasına bilhassa Araplar akşam anlamında aşiyi derler. İmkâr da sabah, yani fecirden itibaren. Tabi bazı müfessirler bunu Mekke'nin ilk dönemlerinde e, farz olan ve ikişer rekatten ibaret olan Sabah ve ikindi namazları için kabul ederler. Yanlış bir tefsir mi? Değil. Fakat Allahu Alem burada aşi ve imkar akşam ve sabah veya sabah ve akşam diyelim fark etmez. Bir dairenin yarı çapıdır. Çapıdır pardon. Dairenin nasıl ki çap bir uçtan bir uca ve en geniş mesafe ise ama dairenin de bir manada tamamıyla irtibatlı oluyorsa bir yerde bizim sabah ve akşam Allah'ı almamız da akşam ve sabah, sabah ve akşam. Daireyi döndürelim, yarım daire akşamdan sabaha öbür yarım daire sabahtan akşama. Bilmem anlatabiliyor muyum. Bu dairenin tamamında biz Allah'ın hamdıyla tesbih ediyoruz. Yani tesbihimizin, zikrimizin, Rabbimizi hatırlamamızın sürekli olmamızı adeta bizden isteniyor. Sürekli olması bizden isteniyor. Rabbimizi Dille tesbih etmek, zikretmek ve hamd etmek yetmez. Amelimizle de Allah'ı tesbih ile hamd ettiğimizi ortaya koymamız lazım. Nasıl? Ameli hayatımızı öyle düzenleyeceğiz ki ameli hayatımızın hepsi Allah'ın emrettiği ve istediği şekilde olsun. Emrettiği ve istediği şekilde olan bu hayat bir ibadettir. Ve bunu yalnızca Allah için yaşayacağız bu ibadeti. Yalnız onun için yapın. Klasla yapın. Ve bu Allah'ı sürekli olarak hamd ederek tesbih etmek. Hamd etmek. Hamdi için diye üzerimizdeki nimetler dolayısıyla. Yerine göre musibetlerden, sıkıntılardan korumak da bir nimettir. Bir lütuftur. Bunlara da dolayısıyla da hamletmek lazım. Rabbim bana afiyet verdiğin için sana hamlet ediyoruz değil mi? Biz lazım. Ve ben buna benzer. halde hamdi sahip olduğumuz imkanların sebep olduğu amelleri başkalarının da yararlanacağı şekilde ortaya koymak. Cenab-ı Allah size sıhhat vermiş. Sıhhati sizin yaptığınız işlere elverişli olmayan ve sizin yardımına ihtiyacı olan bir kimse için onun açığını kapatmak uğrunda kullanırsanız sıhhatinize bu suretle hamd etmiş olur. Sahip olduğunuz başka imkanlar, maddi imkan olabilir, ilmi imkan olabilir, e, her bir şey olabilir. Başka buna sahip olamayanların ama yeri gelince oradan sizin kendilerine vereceğiniz imkan ve desteğe ihtiyacı olanlara yardım ederseniz o sizin hamdiniz ve şükürleriniz. Nereye kadar? ayet keriminin belottiği gibi E amm al yetima fala ve amma as-sa'ila fala ve amma bi ni'mati rabbika Yetimi üzme. Yetimi üzme yani sevindir. Yalnız üzmekle de kalma biraz sevindir arasa imkan doğsa. Ama üzmek yok. Hiçbir şekilde özemezsin. Onu belki imkanın olmadığı için sevindiremeyebilirsin. İmkanın olmadığı için. Fakat durum ne olursa olsun onu üzmeyeceksin. Soru sorana, seyil aslında soru sormak aynı zamanda isteyen demek. Dilencilik eden demek. Senden bir şeyler isteyen, bir şeyler dilenen. Yardım isteyen kimseye de sakın akızma. Zaten o yardım isteme ezikliğini yaşıyor. Bir de sen ona bağırarak, çağırarak, çıkışarak, yüksek beledene konuşarak üzmemelisin. Duydun. Burada da sahip olduğumuz imkanlarla Allah'a hamd etmemizin örnekleridir bunlar. Örnek. Örnekleri. İman ve beraberinde salih amel olmazsa insan canavardır. Zalimdir, gaddardır. Mümin olarak hiçbirimizin havsalası almaz. Zavallı mülteciler bottan bir yere gidecekler botta denizde. Öbürü Kalkacak dünya devletinin sınırlarını korumak için vesaire için ha, elindeki benim e, ucunda kancalar bulunan bilmem neler bulunan uzun sopalarla obutları delecek suda boğulsunlar. Bu kadarlı bir Müslüman bir insan vazgeçtik Müslümanlar. Bir insan hem bizine nasıl yapar? Niçin yapar? İman ile birlikte böyle canavarlıklar olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü iman bir kalbe rahmetle birlikte girer. Çünkü mümin bilir ki men la la yurham. Başkasına merhamet etmezse, bakın başkasına. İlla insan olması şart değil. Merhamete ihtiyaç duyan her bir varlığa. Merhamet etme imkanın varsa merhametini fiilen gösterme, fiile aktarma imkanın varken onu göstermezsen Allah'ın sana merhameti olmaz. Ona merhamet edilmez. Melekler sana acıyarak dua etmez. Bu halde akidemiz ve hayatımız üzerinde sabredip direneceğiz. Neye mal olursa ol. Olur. Çünkü sabrın karşılığında Allah'ın vaadinin hak olduğunu bileceğiz. Zaman zaman yanlışlarımız olabilir, tökezlememiz olabilir. Burada kalmayacağız. Ayağa kalkacağız. Ve istiğfarla doğrulacağız. Rabbimizden mağfiret dileyelim. Ve bizlere İslam hidayetini verdiği için bu yol üzerinde sebatla yürümek, ve bu İslam'ın nurunu ve hidayetini başkalarına ulaştırmak lütuf imkanı ve imkanını bahşettiği için Rabbimizi her türlü eksiklikten hamd ile tenzih edeceğiz ve bunu vaktimizin zamanlarımızın tümünde, aklımızın başında olduğu bütün vakitlerde ne yapacağız? Sündüreceğiz. Allah'ı muklak. Ok. Allah'ın hatırlanmadığı bir hayat Allah için yaşanan bir hayat olamaz. Allah için yaşanan bir hayat yoksa başkası için yaşanır. Nefis için yaşanır. Başka uydurma putlar için yaşanır. Zalimler için yaşanır. Zeytanın tasarruf altında. Onun için bu ayet-i kerime, 55. ayet-i kerime bu surenin tek başına bir kurtuluş reçetesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ayeti kerimenin hülasa ettiği o muhteşem İslami duruş ve yaşayışa bizleri de vazhar kılarak bunları yerine getirmeyi, gereklerini yerine getirmeyi nasip ve vesile yaz ederiz. Ee, önümüzdeki ders inşallah 56. ayet kerime ile devam ederiz. Allah'ın selamı rahmet ve bereketi Hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed üzerindeki Bireysel olsun, toplu olsun, her türlü felaket ve musibeti şeytanın ve şeytanın uşaklarının zalimliklerini, gaddarlıklarını, ümmeti baştan çıkarmak isteyen çaba ve gayretlerini boşa çıkarsın. Düşmanımızı zayıf ve zelil, kardeşlerimizi ve bizi de daima sırat-ı müstakim üzerinde kaviyi dindik ve güçlü eylesin. Allah'a emanet olunuz.